Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselam ala rasulillah vebaat. Yeni bir yasak, 29. yasak, komşuya sıkıntı vermek. Müslüman hanım kardeşim, Allah sana da, bizlere de merhamet etsin. Şunu bilmelisin ki, toplum içinde hiçbir fert, diğerlerinden ayrı ve uzakta kalarak hayatını sürdüremez. Çünkü, Toplumun fertleri arasında belirli, belirli maslahatların bir araya getirilip birleştirildiği köklü ilişkiler bulunmaktadır. İslam toplumunda bu ilişkiler herhangi bir kurala bağlanmadan, herhangi bir sınırla çerçevelenmeden düzensiz ve başıboş bırakılmamıştır. Aksine yaratıcı Subhanehu ve Teala'nın hikmeti ve İslam'ın kuşatıcılığı bu ilişkileri düzenleyecek, ve olumsuzluklara karşı koruyacak bir takım kuralların korunmasını, konulmasını gerekli kılmıştır. Zira bu ilişkilerin korunması, İslam toplumunun korunması demektir. Büyük ihtimalle bu ilişkilerin en önde gelenlerinden biri de, Müslüman'ın komşusu ile olan ilişkisidir. Müslüman hanım kardeşim, bu ilişkilere dikkat çekiyoruz ki, Böylelikle komşularının mahremiyetine önem vermeyen, hukukunu korumayan Müslüman hanım kardeşlerimize nasihatte bulunmaya gayret edelim. Bacılarımıza şunları söylemek isteriz. Komşunun komşusu üzerinde koruması ve yerine getirmesi gereken hakları vardır. Bu haklardan bazıları güzel muamele, iyiliğine yardımcı olma, kötülüğüne engel olma, hediye ve benzeri gibi yollarla aradaki sevgi bağlarını güçlendirip daha da yakınlaşmadır. Bu tür davranışlar komşunun kalbini ve gönlünü hoş edecek ve ısındıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sahih olarak rivayet edilmektedir. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki komşu komşuya Mirasçı olacak sandım. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ebu Zer radiyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşunu da düşün. Bu hadis Müslüm'de geçmekte. Hiçbir Müslüman erkek ve kadının sözle ya da fiille komşusuna sıkıntı vermesi caiz değildir. Çünkü bu konuda yasaklama gelmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ahzab Suresi Ayet 58 Abdullah bin Amr bin Asr radiyallahu anhuma'dan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanların elinden... ...ve dilinden salim oldukları kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Aynı sahabiden gelen başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennemden uzak kalıp cennete girmek isteyen Allah'a ve ahiret gününe inanarak ölmeye baksın. İnsanlara da kendisine yapılmasını istediği muameleyi göstersin. Bu hadis Müslüm'de geçmekte. Enes radıyallahu ahtan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinize buğz etmeyin, haset etmeyin, sırt dönmeyin, ilişkilerinizi kesmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Müslümanın kardeşiyle üç günden fazla küsturması helal olmaz. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ey Müslüman hanımlar, komşu kadın diğer bir komşu kadını hediye ettiği üzerinde azıcık eti bulunan bir koyun bacağından dolayı bile aşağılamasın. Bu hadis Buhari'm üstünde geçmekte. Ey Müslüman hanım kardeşim, komşunun haklarını koruyup gözetmek ve yerine getirmek, komşularınla iyi geçinmek, güzel sözle veya güler yüzle dahi olsa komşuna iyilik etmek konusunda hırs göstermelisin. Söz, ya da fiilinle komşuna sıkıntı vermektense şiddetle sakınmalısın. Aksi halde Allah'ın gazabına ve azabına uğrarsın. 30. Yasak Genel yasaklar, son olarak ey Müslüman hanım kardeşim, derleyenine, yayınlayanına ve okuyucusuna Allah'tan faydasını faydalı kılmasını dilediğimiz elinizdeki bu eseri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi ile İslam üzere beyatleşen hanımlara yönelttiği nehyi zikrederek bitirmek istiyoruz. Umeyme binti Rukayya radiyallahu anhadan gelen rivayete göre kendisi İslam üzere beyatleşen kadınlarla beraber gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evlatlarınızı öldürmemek, hiçbir surette iftira etmemek, ölünün arkasından ağıt yakmamak. ...ve ilk cahiliyedeki gibi teberrüçte bulunmamak üzere beyatleşiyorum. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'de geçmekte. Rabbim sana affı ile muamele etsin Müslüman hanım kardeşim. Allah ve Resulünün yasakladığı şeylere düşmekten sakınmalısın. Zira bu yasaklara düşmek kıyamet gününde ateşe girmenin sebeplerindendir. Herhangi bir günah işlediğinde... Ya da Allah Azze ve Celle veya Resulü tarafından yasaklanmış bir şey yaptığında hemen tevbe ve istiğfarda bulunmalısın. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe ve istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Suresi Ayet 135 Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a, ailesine, ve ashabına salat ve selam eylesin. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.